Ölüden Dördüncü Mektup Dostlarım, bu mektupta niyetim ne siyasete girmek, ne kirli bohçaları açıp ortaya sermek, ne de haddimden öte size öğütler vermek. Gelin şimdi beraber bir gezinti yapalım, rastgele bir ölünün mekanına sapalım, o şeytan kime nasıl, neler yapmış Bakalım. İşte bir zamanların süper soylu zengini asilzade Semir Bey. Hey yedi günler hey. Yatlar, katlar, marketler, itibarlı şirketler, yasal ambalajlarda tapulu aşiretler ve sahne gerisinde gizlenmiş ne servetler. Akıllıydı Semir Bey. Her politik devirde borusunu öttürür. Bürokrattan sözlere göbekler attırırdı entel görünmek için her çareye başvurur, elinde piposuyla tepeden bakar durur, formunu hep korurdu. Hayat felsefesinde maddeye mana katmaz, onun aklı ölümden sonrasına yatmazdı. Semir'in kafatası küçük bir beyin taşır, o beyin her bağışık mikropla ortaklaşır, bu klinik tabloda, genel ahlak krizleri giderek sıklaşırdı. Şeytan böyle tiplere aşırı ilgi duyar ve onları her zaman baş rollere koyardı. Nitekim öyle yaptı. Bilgisayar sistemine bir senaryo işledi, bütün oyuncuların adlarını fişledi, işe önce Semir'in karısından başladı. Virgül Hanım saç renginde kararsız, Beyin tipi yararsız, zararsız bir kadındı. Ne giyimde kuşamda ne de renkli yaşamda kimseden geri kalmaz, aradığını bulamaz, tatmin de olamazdı. Yaşı kırkını aşkın, vücudu hafif taşkın, bu korkuyla aynalara biraz daha düşkündü. Kocası Semir Bey'den zaman zaman sıkılır, sosyete pazarında konkene takılırdı. Hele özel odaları dokunsanız yıkılırdı. İşte şeytan bu ateşi kurnazca körükledi, virgülü yavaş yavaş peşinden sürükledi. Bir gece bir baloda lacivert bir kostümle virgülün karşısına aniden çıkıverdi. Arayan gözlerine çılgınca bakıverdi. Dublör diye kullandığı o çapkın serseriyi peşine takıverdi. İrgül bu ilişkiyi kocasından gizledi buluşmalar sıklaşarak birbirini izledi yasak aşkın tansiyonu yeterince yükselmiş şeytanın beklediği baskın anı gelmişti son buluşma yerini saatini kolladı Semir Bey'i otelin lobisine yolladı bir anda burunlara barut kokusu çaldı ölen öldü kalan kaldı ...ve Semir Bey soluğu hapishanede aldı. Ne var ki bu hikaye bu kadarla bitmedi... ...çünkü bunlar şeytanı asla tatmin etmedi. Semir sistem çarkını yağladıkça yağladı... ...ve böylece bir yılda tahliyeyi sağladı. Bundan sonra şeytanın işleri kolaylaştı... ...Semir dünyada mevcut her çamura bulaştı... ...kumar denizlerinde pupa yelken dolaştı... Pusula hepten şaştı. Şeytan bir gece onu kumara son kuruşunu bastırırken kıstırdı ve o gece Semir Bey'i Semir Bey'e astırdı. İşte böyle dostlarım. Şeytan size her zaman ve de her yerde kollar, sizi bir tek yol hariç bütün yollarda sollar.